Namaz ahkamı ile yapacak olacağımız derslerin son halkası olacak, son bölümü olacak. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta, önümüzdeki haftadan itibaren e, cenaze bahsine gireceğiz. Ahkamul Cenais, Şeyh Albani rahimahullah'ın ahkamul Cenais ve bir cenazelerin Cenazeler ile ilgili olan hükümler ve cenazelerde cenaze işlemlerinde yapılan bidatler. Aleyküm selam. Şeyh Albani Rahimahullah'ın bu konuda yazmış olduğu diğer kitapları gibi çok değerli, kıymetli bir eseri var. Allah nasip ederse o kitaba önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağız. Geçen hafta Sağlık nedenlerinden dolayı bir arada olamadık. Sizleri özledik. Bu hafta aslında başka bir konu işleyecektik ama en son namazı cem etme meselesiyle alakalı yapmış olduğumuz ders arkadaşlar tarafından kaydedilmemiş. Birçok arkadaşımız, birçok kardeşimiz bizleri arayarak, telefon ederek bu dersin bir daha tekrarlanmasını istediler. Böyle bir talepte bulundular. Faydalı olacağını söylediler. Bizler de onların bu isteğine binaen cem etme namazları birleştirme meselesini tekrardan ele alacağız. Daha önceden de ifade ettiğimiz üzere namazları cem etme meselesi Öğlen ile ikindi, akşam ile yatsı namazları ilgilendiren bir mesele. Ve namazları cem sadece seferle, yolculukla alakalı olan bir fıkhi hüküm, fıkhi mesele değildir. Yani mukim olan bir kimse de ne yapabilir? Öğlen ile ikindi namazını, yatsıyla akşamla akşam ile yatsı namazını belli hallerde Belli durumlarda cem edebilir. Öğlenle ne ikindiği öğlen namazı vaktinde cem o takdim olarak kılabileceğimiz gibi, aynı şekilde akşam naması akşam vaktinde kılarak cem o takdim yapabileceğimiz gibi, aynı zamanda. Öğleni ikindi vaktinde, öğlenle ikindi, ikindi vaktinde, akşamla yatsıyı da yatsı vaktinde kılarak ne yapabiliriz? Cem'u teehir. İkinci olan namazın vaktinde kılabiliriz. Bu konuyla alakalı rivayetler çok açık, çok net. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetlerden birinde, Enes radıyallahu anh diyor ki: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izer tahala kabla en taziqa'ş şemsu akhhara'z zuhra ila vaktil asri." Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öğlen vakti girmeden, güneş kaymadan, zevale geçmeden önce eğer yolculuğa çıkar ise öğlen namazını ne yapardı? İkindi namazı vaktine tehir ederdi. Yani yolcular çıkacak Aleyhisselatü Vesselam Vakit Öğlenden Önce Develerini Kervanı Hazırlamış Seyir Haline Geçecek Ne Yapardı Aleyhisselatü Vesselam Öğlen Namazının vaktini Boyunca Yolculuğuna Seyrine Devam Ederdi Çünkü Develer Artık Belli Bir Tempo Tutuyor Üzerinde Yük Var Kafile Belli Bir Tempo Tutuyor Bu Şekilde Ne Yapıyor Yol Kat Ediliyor Gidilecek Yer 15 Günlük 10 Günlük 3 Günlük 5 Günlük Mesafeler O Günün Şartlarında Ha dediğin zaman istediğin zaman ne yapamazsın? Duramazsın. Aleyhissalatu vesselam eğer öğlen vakti girmeden önce yolculuğa çıkarsa Enes radıyallahu anh'un rivayetiyle de <gülüyor> ne yapardı? Öğlen namazını ahhara azhru ila vaktil asri. Öğlen namazını ikinci vaktine tehir ederdi, ertelerdi. Yani öğleni vaktinde kılmazdı aleyhissalatu vesselam. Thumma nazala fe jamaa Sonra Aleyhisselatü Vesselam. Bir yerde konakladığı zaman develer dinlenecek, su içecek, insanlar biraz rahatlayacak. Bugün bile araçlarla yolculuğa çıktığımız zaman, böyle 500 km, 1000 km gittiğin zaman ne yapıyorsun? Şöyle bir 300-400 km sonra şöyle kenara çekip bir arabadan aşağı inip konaklama ihtiyacı duyuyorsun değil mi? İşte Aleyhisselatü da indiği zaman, konakladığı zaman ne yapardı? Öğlenle ikindiği Cem ederdi. Şayet Aleyhisselatü Vesselam henüz yolculuğa çıkmamış iken öğlen namazı vakti girdiyse eğer ne yapardı? Öyle yıkılardı. Sonra arkasından da ikindi yıkılardı, cem ederdi. Sonra da yolculuğa çıkardı. Müslümin rivayetinde <gülüyor> bu az önceki وَتْمُتَّفَقُونَ اَلَيْهِ İsa aradığında yirmi birine salatayı yirmi birinci günün öğlen namazı için akşam namazını yapar. Eğer akşam namazını yapmak istiyorsa, akşam namazını yapmak istiyorsa, akşam namazını yapmak istiyorsa, akşam namazını yapmak istiyorsa, akşam namazını yapmak istiyorsa, akşam namazını yapmak istiyorsa, namazını yapmak istiyorsa, akşam namazını yapmak namazını Hatta yedhule evvel vaktil asri, Ne zamana kadar? İkindi namazının ilk vakti, yani ikindi namazın vakti girene kadar. Öğleyi ne yapıyor aleyhissalâtu vesselâm? Geciktiriyor, tehir ediyor. ''Thumme yecma'u beynehumâ'' Sonra da ne vardı Öğlenle ikindiyi cem ederdi. Buradaki aleyhissalâtu vesselâm öğlen namazını tehir ederdi. Ne zamana kadar? Ta ki ikindi vakti girene kadar. ifadesi bize bir fayda veriyor. Neydi o fayda? Hatırlıyor musunuz? Geçen en son derste söylemiştik namazların cemletme meselesinde. Neydi Mehmet? Yani burada öğlen namazının son vaktinde değil de ikinci namazının girmesiyle beraber durduğunu söylüyorum. Burada reddiye var. Böyle. Kime reddiye var burada? Evet Hanefi mezhebine bir, burada ne var? Aslında bir cevap var. Onların bu konudaki içtihatlarını yanıltan bir lafız var. Onlar ne diyor Hanefi mezhebine göre? Diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazları cem etmesi, öğlenle, ikindi, akşamleyasayı cem etmesi diyorlar, cemsuri. Yani şekli bir ceme. Yani şekil itibariyle ceme benziyor, cem etmeye benziyor. Halbuki cem etmek değildir o diyorlar. Yani öğlen namazını öğlen namazını aleyhissalatü vesselam geciktirir, geciktirir, geciktirir ta ki ikindi vaktinin vaktinin girmesine dört vekatlık öğlen namazını eda etme vakti kalana kadar. Sonra ne yapardı? öyle kılardı. Yani selam verdiğinde, namazdan çıktığında öğlen namazının ne olmuş olurdu? O anda aynı şekilde öğlen namazının vakti çıkmış olurdu. Ve böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlen namazını aslında vaktinde kılmış olurdu diyorlar. Hemen peşinden de ikindi vakti girdiği için hemen peşinden de ikindi vakti girdiği için ikindiyi de vaktinde kılmış olurdu. Bu şekilde diyorlar ki, ne yapıyoruz? Bizler bu hadisleri anlıyoruz, birleştiriyoruz ki, Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu cem, nasıl bir cemdir? Şekli, suri bir cemdir. Evet, bazı hadislerin rivayetlerine baktığınız zaman, mesela, Aleyhisselatü Vesselam'dan Tebuk ile alakalı, Tebuk'a giderken, savaşa giderken, şöyle bir rivayet var, diyor ki, eğer tahalle قبل زيغ الشمس أخر زهرة إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا. Az önceki rivayet gibi, Aleyhissalatu vesselam ne abardı? Güneşin zeval etmesinden öğlen vakti geç öğlen vaktine girmesinden önce yolcuyla çıkar ise öğlenin ne abardı? Tehir ederdi. Ne zamana kadar? İla en yecmaha ila'l asr. İkindi ile birlikte cemedene kadar peş peşe kılana kadar. Bu rivayette ihtimal var mı Hanefi mezhebinin getirmiş olduğu ihtimal? Var. Bu rivayette var. Bu rivayette. Öğleyi geciktirirdi ne zamana kadar? İkindiyle cem edene kadar. Yani diyorlar ki bizler bu şekilde de anlayabiliriz bu hadisleri. Yani öğlen namazını vaktin çıkmasına çok yakın bir süre kalana dek, sadece dört rekatlık namazı kılana dek tehir edip, öğleni o son 4 rekat, o son vakitte dört rekatlığın kılınabileceği vakti sıkıştırıp, vaktinde kılarak, peşinden de ikindi vaktinin girmesiyle hemen ikindi yıkılarak diyorlar bu hadisi gerçekleştirebiliriz. Demek ki diyorlar buradaki cem nedir? Şeklidir. Sizin anladığınız gibi bir vakti geçirerek, namaz kılmadan geçirerek diğer vaktin içine sokarak diğer vakitte kılmak değildir diyorlar. Evet yani bu bir bakımdan baktığınız zaman biraz zorlama da olsa ne yapabiliyor Yani bu görüşün oradan çıkarılabileceğini gösteriyor. Ama hadisler bütün rivayetleriyle ele alındığında, bütün manalarıyla, lafızlarıyla ele alındığında görüyoruz ki, burada olduğu gibi Müslim'in rivayetinde ne diyor? Aleyhisselatü vesselam, öğleyi tehir etti. Öğleyi geciktirdi. Ne zamana kadar? Ta ki ikindi vaktinin ilk vakti girene kadar. Demek ki bu ifade bize anlatıyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu cem ne değildir? şekli bir cem değildir. Suri bir cem değildir. Bu şekilde birçok rivayet var Aleyhisselamın namazını cem etmesiyle alakalı. İmam Tirmizi rahimahullah diyor ki vel ma'rufu indi ehlil elimi ilim ehlikatında bilinen bir konuda şudur. <hadees> -mu hadis Muad'dan hadis Ebu Zübeyr'den Nebi Tufeyl'den vesselam'dan rivayet ondan şudur: Tebuk gazvesinde Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapmıştır? Öğlenle ikindi, akşamla yatsıyı cem etmiştir. Diyor ki ve bu hadis ile kimler amel etmiştir? Kimler bu hadis almıştır? Eş-Şafii ve Ahmed ve İshak bu alimler de yapmışlardır. Bu görüşe katılmışlardır. Bu görüşü söylemişlerdir. Yine rivayetler var. Nebi Aleyhisselatü vesselamın kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yecmuu beyne salatayn fi's safar. Aleyhissalatu vesselam seferde ne vardı? İki namazda da cem ederdi. Beynel magribi vel isha ve zuhri vel asr. Öğlenle ikindi, akşamla da yatsıyı. Tabii, yani öncelikle biz hangi meseleyi alıyoruz burada? Seferde cem etme meselesini. Çünkü seferde de cem edilememesi gerektiğini, cem edilmemesi gerektiğini söyleyen ilim ehli var. Bunları işte Hanefi mezhebinin bu görüşte olduğunu söyledik değil mi? Hanefi mezhebi diyorlar ki sadece nerede cem edile şey yapılabilir, namazlar cem edilebilir? Arafat'ta. Değil mi? Çünkü diyor, oradaki cem, hacla alakalı bir cemdir. Seferle alakalı değildir diyorlar. Bütün bu rivayetleri ne yapıyorlar? Ee, tevil ediyorlar. Bakın. Bir kenara ettiriyorlar demiyoruz. Neyle tevil ediyorlar? Neyle yorumluyorlar? Şekli cem ile. Diyorlar ki bu rivayetlerde ey cumhur sizin adınız şekilde bir cemi yoktur. Buradaki rivayetlerde bir vaktin, son, bir namazın son vaktinde kılınması, diğer namazın da ilk vaktinde kılınması vardır diyorlar. Tabi geçen dersimizde e, şeye de değinmiştik. Yani sefer hususunda seferin e, mekansal olarak bir sınır var mıdır? Kaç kilometre olmalıdır? Bu görüşlerdeydiştik. Şeyhülislam İbnü Teimi rahimahullah diyor ki bu konuda diyor seferde kısalık uzunluk mesafesi yoktur yani yoktur derken örfen yolculuk adı verilen sefer adlı verilen her şeyde misafir yolcu o seferin ruhsatları yoldan ne yapabilir yararlanabilir istifade edebilir yani bunu belli bir kilometreyle belli bir mesafeyle zapt edebilmek çok zordur. Hatta ne diyor Şeyhül Sem'i rahimahullah? Diyor ki: "Ve lem yahid'i'n-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem mesafete'l-kasr <gülüyor> bi haddin la zamani ve la makani." Nebi Aleyhissalatu yolcu kimsenin namazını kısaltabileceği süreyi, mesafeyi ne zamansal olarak, yani üç günlük, beş günlük, altı günlük, yedi günlük bir zaman ile ya da uzunluk olarak şu kadar mil, şu kadar fersah diye ne yapmamıştır aleyhissalatü vesselam? Böyle bir sınır çizmemiş. Yani şu kadar gidersen misafirsin, yolcusun, şu kadar gidersen yolcu değilsin dememiş aleyhissalatü vesselam. Ve la yumkunu, diyor ki i̇bn rahimahullah. Ve la en sahih. Yani yolculuğun, yani bir insanın yolcu olma hükmünün böyle ''İnce bir ayarla, ince bir zapt edilerek belirlenmesi de mümkün değildir.'' diyor. ''Fe arda la tudra'u bidar madbut fi ametil Yani sen yapmış olduğun yolculukta, eski dönemleri düşünün, ''Kaç zira, veya da bugün kaç kilometre gittiğini bilemezsin.'' Yani buradan İstanbul'dan Tekirdağ, diyelim ki 80 kilometre, sen Tekirdağ'ın yakın bir yerine gittin böyle, orası 79 mu 80 mi? Bunu ölçmen mümkün mü? Mümkün değil. Yani bu bunun aslında yani vakaya taşındığı zaman bu görüşün işte 84 kilometrenin, 80 kilometrenin tatbik edilmesi mümkün değil. Yani nasıl tatbik edeceksin bunu? Neyle ölçeceksin? Hele hele Peygamber aleyhisselamın döneminde o, insan, o zamanlarda onun için Şeyh Hüseyin Rahman Allah diyor ki Bu hareketul musafir taktelif Hani desen ki deve adımlarıyla ne yapalım ölçelim. Yani denin adımlarını da farklı. Senin yürüyerek yaptığın adımlar da farklı. Yani senin aslında seferi olup olmama hükmünü kendine kazanmak için, bu ruhsattan faydalanman için bunu zapt edebilmen mümkün değil. Çünkü Valı Acip en mutlak ma atlaka u sahibu şer'i, fiy quyidhu ma quyidhu, fiy qasiru al fi kulli sefar. Eğer şeriat din olayı mutlak olarak bıraktıysa, sefer dediyse buna, eğer seferiysen, yolcuysan, bu hükümlerden faydalanıyorsun dediğinde onu o şekilde bırak. Kayıt altına alıp daraltarak kilometreyle şunu da bunda zapt etme. Diyor ki bundan dolayı diyor. her misafir, yolculuğa çıkan kişi yolculuk denilen, sefer denilen her zaman her şeyde yolculuğunda ne yapar? Namazını cemedi. Ama şimdi adam kalkıp da İstanbul'da fındık zahat eden Kayaşehir'e gittiği zaman ne yapmayacak? Seferi olmayacak. Bazı zahiri anlayışlı kimseler ne yapıyorlar? Burada diyorlar yolculuk. O Türkçenin kısırlığından. Yolcu indirme, bindirme, değil mi? O belediye Türkçelerinde öyle yazıyor. Yani Arapçanın kullandığı yolculuk sefer adı verilir. Zadeden Başakşehir'e gitmeye Arapçana ne denmez? <gülüyor> Ey ne denmez. Ey ne Nereye gidiyorsun? indir? Evet. Seferde namazları cem etmek, Cumhur'un görüşü dedik. İmam Malik'in, İmam Şafii'nin ve İmam Ahmed İbni Hamel'in kendisinden meşhur olan görüşe göre e, seferde ne yapılabilir? Namazlar cem edilebilir. Raci olanda görüş budur. Bir insan ne yapabilir? Seferde namazını cem edebilir. Her halinde. İster seyir halinde olsun. Değil mi? İster konaklama halinde olsun. Namazlarını cem ede bilir. Raci olan görüşse Cumhur'un e, görüşüdür. Hanefi mezhebinin söylemiş olduğu şekleyeceğim. Diğer mezhep alimleri tarafından da diğer mezhep e, a, alimleri katında da itibar görmemiş bir e, görüş. Mesela İmam Abdülber malikilerden diyor ki La ma'na lil cem'i lezi zehebe ileyhi Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife'nin diyor bu hadisler ışığında varmış olduğu iştihad, varmış olduğu sonucun diyor, bir manası yok. Yani doğru bir mana değil bu. Ve men kâlebihi ve onun görüşünü alanların görüşü diyor. Doğru değil. Bakın ilim ehlindeki e, birbirlerine olan saygıya bakın. Ve sünnete olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine olan bağlılığa bakın. Yani İmam Ebu Hanife büyüktür, muhaddistir, fakih'tir, Bizden daha önce yaşamış Fakih bir alimdir. Biz de ondan 300, 100 yıllar sonra gelmişiz. 300-500 yıl sonra yaşamışız. O bilmedi de biz mi bileceğiz Haddimizde mi deyip onun görüşü doğrudur dememişler. Hem nakli delilleri gözlerinin önüne koymuşlar. Hem de içtihatlarını ortaya koymuşlar. Ne diyor i̇bn Abdülber? Evet. Diyor ki Diyor ki o كما أن القسط في السفر لم يكن السفر. Aynı şekilde cem etmek nasıl sefer için verilen bir ruhsat ise ve onun dışında yani kolaylık için verilen, meşakkat için verilen hem seferde hem hazarda verilen bir ruhsat ise Aynı şekilde diyor, namazın seferde iki rekat kılınarak kısaltılması da nedir? Bir ruhsattır. İmam Ebu Hanife'nin diyor varmış olduğu görüşe göre bir diyor meşakkat vardır. Burada aslında yani bir kolaylık yoktur. Şimdi bir insana diyeceksin ki yolcular koyun. Otobüse bin, arabaya bin, deveye bin, ata bin. Yolculuk açık öğlen namazından önce. Yolculuğunu kesme, devam et, devam et. Habire gözün saatte olsun, güneşte olsun. Sonra namazın tam çıkmasına dört rekatlık eda edebilecek bir vakit kaldığı an in hemen arabandan hemen o namazı kıl, sonra ikindi girsin, sonra ikindi yıkıl. Burada bir insanın bir insana verilmiş bir kolaylık yok değil mi? Var mı? Bilakis bir meşakkat var. Yani görüş açısından da diyorlar, akli olarak da diyor İbn-i Abdülber. Burada bir şey yok ya, yani, ruhsat, buna, ruhsat, buna ruhsat denmez. Buna kolaylık denmez diyorlar. Bunda ne var? Meşakkat var. Aynı şekilde i̇bn Kudam Kudame diyor ki, Rahimahullah, El-Cem'uruhsa, Velev kâne alâ mâ zekerûhû, şayet onların dediği gibi, Hanefi mezhebinin şartı diyor, cem etmek, bu surette olsaydı, Le-kâne eşedde dâyikan ve a'zama haracan, daha sıkıntılı olurdu. Yani, namazı o şekilde kılmak daha harac, İnsanları ümmeti sıkıntıya düşürür diyor diyor İbn-i Kuda Muhammeli alimlerden i̇bn Hacer Rahimahullah diyor ki El akbaru câet sariheten bil cem'i fi vakti ihdas salâteyn Rivayetler rivayetler her iki namazın diğer vakitte kılınacağına dair, diğer vakitte cem edileceğine dair gelmiş. Bu şekilde beyan etmiş rivayetler diyor. Ve huvel mutabâdiru ilel fahmi min lafzul cem'i cem etmeden de diyor, akla gelebilecek manada budur. وَمِمَّا يَرُدُّ الْحَمْلَ عَلَى الْجَمْعِ السُّور۪ي جَمْعَ التَّقْد۪يمِ Bu rivayetler bizlere neyi anlatıyor, neyi ifade ediyor? diyor Ve neyi reddediyor? Şekli cem etmenin mümkün olmadığını, onu kastetmediğini, ona işaret etmediğini bizlere naklediyor, diyor. Evet, bizler ne anlıyoruz arkadaşlar? Demek ki cem etmek şekli bir cem değildir. Peki, kişi ne zaman bu cem etmeye başlayabilir? Geçen hafta da söylemiştik. Yaşamış olduğu kentin, kasabanın, şehrin binalarından ne yaptı zaman? Çıktığı zaman, ayrıldığı zaman. Enes İbn-i radıyallahu ee, İbn anh diyor ki, قال sallaytu Zuhra an nebi sallallahu aleyhi ve sellem bil medine Arbaan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle öğlen namazını ne yaptım? Medine'de dört rekat kıldım. Medine'de dört rekat kıldım diyor. وَالْعَصْرَ بِزِلْحُلَيْفَ رَكْعَتَيْنِ Zilhüleyfe'de Medine'de on sekiz kilometre, 20 kilometre yaklaşık olarak bir mesafe ama Medine'nin dışı o gün için. Zilhüleyfe'de de diyor ikindi namazını kaç kıldık? İki kıldık. Yani bakın bu rivayet bile bize neyi gösteriyor? Aleyhisselam e, ne yapmış? Şehrin, Medine'nin dışına çıkar çıkmaz inalar biter bitmez. E, seferi olmanın ruhsatlarını kullanmaya başlamış. Bu rivayet bu Diyor ki Abdurrazak rivayet ediyor. Min Tarik Ali bin Rabi'a al Asadi. "Qal kharajna ma Ali radiyallahu anhu ve nahanun anzuru ila al Ali radiyallahu anhu ile beraber çıktık, baktığımızda Kufeye bakıyorduk, Kufeyi görüyorduk. Fasl al İki reket kıldı. Thumma raja. Fasl al rakatayn ve huwa Yolculuğa çıktı diyor. Karajna diyor. Sonra diyor iki rekat namaz kıldı. Dönerken de diyor henüz daha kufeye girmemişti ama uzaktan görüyor. Diyor ki yine diyor iki rekat kıldı. Fekulna lahu elâ tusalli erba'an Dört rekat kılmaz mısın? Niye dört rekat kılmıyorsun? Dedi ki diyor <gülüyor> Kâle hatta nedhulâ Hayır. Ta ki nereye kadar? Kufe'nin içine girene kadar. Yani binnyalarından içeri girene kadar. Yine rivayette e, geliyor. İmam Abdurrazak rivayet ediyor musannefinde. Kan ibn Umar radıyallahu anhuma yaksuru salate hayna yakhrucu min buyutil medine. İbn Ömer Medine'nin evlerini evlerinden Medine'nin e, kentin içinde bulunan sınırdan çıktığı zaman ne yapardı? Namazını kasrederdi, kısaltırdı. Aynı şekilde Medine'ye girmeden girenerek namazını ne yapardı? Geri döndüğünde kısaltırdı. Evet. Yine cemetme meselesiyle alakalı niyet meselesine değinmiştik. Yani bir insanın eğer cem'i takdim yapacaksa, yani öğlenle ikindiği öğlen vaktinde kılacaksa, bunun niyetini öğlen namazına girmesi, öğlen namazına niyet etmesi şart mıdır? Yoksa öğlen namazını kıldı, selam verdi iki reket olarak ya da dört reket olarak mukimken de. Sonra dedi ki ya ben ikindiyi cem etmeliyim, öğlenle kılmalıyım ki, işte benim için daha kolay olsun. Yoksa bana meşakkat olacak, yolculuk zor geçecek, belki duramayacağım, otobüs durmayacak, uçak durmayacak diye öğlen namazını kılıp selam verdikten sonra cem etmesi gerektiğini yahut da cem etmesinin daha kolay olacağını gördü. Ama öğlen namazında yani ilk namazda buna niyet etmedi. Böyle bir niyet şart mıdır değil midir diyor ilim ehli. Ee, Racı olan görüşe göre böyle bir şart yoktur. Geçen hafta bunu hatırlarsanız e, değinmiştik. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıyor? Cem edeceği zaman Arafat'ta mesela cem ediyor aleyhisselatü vesselam değil mi? Ee, aynı şekilde kasır için de aynı şeyi söylüyor İli Mehli. Kısa Kısaltmayı da aynı şey söylüyor. Aleyhisselam az önceki rivayette geldi. Sahabe ne diyor? Medine'de dört kıldık şeyde? <gülüyor> iki. iki kıldık. Asabın haberi yok iki kınılacağına dair. Şeyhülislamın Hulusi Muteybin dediği gibi o zamana kadar yolculuğa çıkmamış, yolculuk ahkamından bir haber olan birçok sahaba var. Bunlara bildirmiyor aleyhissalatü vesselam. Namazları cem edeceğiz bakın. Onun için şimdi öğleden yahut da akşamdan yatsıya cem edeceğinize niyet edin demiyor. cem, ee, cem tehir olsaydı, ilim ehli diyor ki cem tehir olsaydı eğer yani öğleni şayet kılmayacaksan yuvar ki niyet edersin geciktirmeye. Çünkü yuvar niyet etmezsen eğer sen, sanki sen neye benzemiş olursun? Namazı terk, Namazı terk etmiş bir adama benzemiş olursun. Sen ne yapacaksın? Öğlen namazını ben bu vakitte kılmayacağım. İkindi vaktinde kılacağım diye niyet edersin. Ama cem-i takdimde öğlen namazında niyet etme şartı yok. Tabii bunun semeresi nereden ortaya çıkıyor? Bu hilaf yani. Bunu de anlıyoruz? Diyelim ki yol kenarında durdun, arkadaşlarınla yolculuğa çıktın, öğlen namazı kılınıyor mescitte. Sen de sonradan yetiştin öğlen namazına. Öğlen namazını kıldın, imam selam verdi, kalktın, kaçırdığın rekatı tamamladın. Bir de baktın ki imam ikindiyi de kılıyor. Dedin, ya benim haberim yoktu. Bunların ikindi namazını da öğlenle kılacaklarına. Tüh! Öğlene niyet ederken ikindiye niyet etmeliydik. Şimdi o zaman ben kenarda oturayım da ikindiyi de ikindinin vaktinde kılarız dememen için bazı alimlere göre öğlen namazında ne yapmış olman lazım? İkindiyi de öğlenden hemen sonra cem ederek, takdim ederek niyet etmen lazım diyorlar. Ama az önce söylediğimiz gibi racih olan görüşe göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ee, ne yapmadı? Ashabına bunu bildirmedi. Ve bu şekilde... E, ...biz de ne yapıyoruz? Amel etmenin daha raci olduğunu... ...zikrediyoruz, söylüyoruz. Evet, evet burada... Cem, cem ile alakalı zikretmemiz gereken başka bir hususta Cem edildiği zaman Öğlenle ikindiği akşam yatsı cem edildiği zaman Artık ikinci namazın Vaktinin hükmü başlıyor Yani Buraya dikkat edin Öğlen namazını kıldın ardından ikinciyi kıldın İkin namazını kılmış oldun Mutlak olarak nafile kılabilir misin? Kılamaz Bakın Diyelim ki bugün şu anda öğlen ezanı saat kaçta okunuyor? 12.30'da okunuyor değil mi? Evet. 12.30'da öğleni kıldın. Ardından ikindi kıldın. Saat daha 12.50 geçiyor. İkindi ezanında kaç dakika var? 2 saat var. Ama senin hükm hakkında artık ikindi namazından sonra yapılması yasak olan hükümlerde ne yapmış oldu? Başlamış olsan Sen artık ne yapmayacaksın? İkindi namazını kılmış bir insan gibi ikindi namazından sonra nasıl mutlak ile kılamıyorsan Öğlenle ikindiyi cem edip, öğlen vaktinde kıldığın için ikindiyi de artık sen ikindi namazını yaşıyormuş gibi davranarak ikindi namazından sonra nasıl mutlak nafile kılamıyorsan yasaksa burada da kılmayacaksın. Akşamla yatsıyı akşam namazında cem ettiysen akşamla yatsıyı akşam namazı vaktinde cem ettiysen henüz yatsın namazı vakti girmedi diğer insanlar hakkında. Ama sen kıldığın için yatsı, senin hakkında yatsı namazı vakti girmiş oldu. Bu vesileyle vitir namazını kılabilir misin? Yoksa dur biraz bekleyeyim de yatsı ezanı girsin. Yatsı ezanı vakti girsin, ezan okunsun. Vitiri o zaman mı kılarım diyeceksin. Vitir kılınır. kılınır. Çünkü ne dedik az önce? Eğer namazları cem ettiğin zaman artık ikinci namazın ne yapıyor? Hükmü sanki vakti girmiş oluyor senin hakkında. Yani sen akşam namazını kıldın. Beş buçukta beşi kırk geçe. Ardından yatsıyı kıldın saat altı. Daha yatsı ezanında bir saat var. Senin hakkında yatsı namazının vakti girmiş oldu. Yani bu vesileyle ne yapmış oluyorsun sen? Bitir namazını da kılabilmiş oluyorsun. Bu da önemli bir fayda. Gelelim. Önemli meseleye. Mukim olan, sefer halinde olmayan bir kimsenin cem etmesi caiz midir? Ortada sefer yok. Adam memleketinde, köyünde, kasabasında. Namazını cem edebilir mi? Keyfi olarak bir insan namazını ne yapamaz? Cem edemez. Namazın beş vaktini vaktinde kılacak. Ancak ortada zaruret varsa, meşakkat varsa, sıkıntı varsa bir kimse ne yapabilir? Öğlenle ekindiği, akşamla yasayı... Sefer halinde olmasa dahi, mukim halinde olsa dahi, yaşamış olduğu kentte oturan, mukim olan bir insan olsa dahi zarurat halinde namazını ne yapabilir? Cem edebilir. i̇bn Abbas radıyallahu anh diyor ki, cema'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beynel zuhri ve asri vel magribi bu işâ'i bil bu lafız çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Öğlenle, kendi akşam ve yatsıyı Medine'de. Medine'de. Min gayri havfin ve la matarin. Namazları cem etti. Namazları cem etmesinin sebebi de ne değildi? Havf, korku. Düşmanın gelmesi değildi. Ve la matar, yağmur da değildi. Ve fi bir rivayette de min gayri Havfin ve la sefer. Cem namazlarını cem etmesinin sebebi Medine'de korku da değildi, sefer de değildi. Ancak hadis alimlerinden muhakkak olanlar diyorlar ki sefer lafzı buradaki, yolculuk lafzı diyorlar, doğru değildir. Niye? Çünkü diyorlar, hem senet olarak, raviler olarak baktığın zaman öyle, hem de Aleyhisselatü Vesselam, Medine'de zaten bu kim? Onun için sefer kelimesinin zikredilmesine gerek, hacet yok. Değil mi? O zaman rivayetten racı olan hangisi? Aleyhisselatü Vesselam, korku sebebiyle de değil, yağmur sebebiyle de değil. Bunlar dışında bir sebepten dolayı. Yani ne yaptı Aleyhisselatü Vesselam? Bu sebepler olmadan da namazını cem etti. Rivayette soruluyor. Said İbn-i diyor ki, i̇bn Abbas'a soruldu. Niye böyle yaptı aleyhissalatü vesselam? Ma erade bizalik. Ne diyor i̇bn Abbas? Ee, diyor ki, bu ilk rivayet sahih Müslim'de aleyhissalatü vesselam Medine'de havf, korku ve matar, yağmur sebebine binaen değil. Namazını ne yaptı? Cem etti rivayeti Müslim'de. Ebu Davud'da bu ziyade geliyor. Sahih-i Müslim'de diyor ki i̇bn Abbas'a soruldu. Niye böyle yaptı aleyhissalatü vesselam? Sebebi nedir? Diyor ki i̇bn Abbas اَرَادَ Allah يُحَرِيجَ ya da يُحَرِّجَ اُمَّتَهُ Bir rivayette de okunun şakiliyle alakalı bu. لِأَلَّا تَحْرُجَ تَحَرَّجَ اُمَّتُهُ Ümmeti sıkıntıya düşmesin. Meşakkata düşmesin diye. Ümmet'ine kolaylık olsun. Demek ki ortada ne var? Bir meşakkat ölçüsü var. Zabıtı var. Eğer meşakkat varsa ümmet meşakkatte düşecekse sıkıntıya düşecekse bir insan ne yapabilir? Mukim kendi namazlarını cem edebilir. Tabi burada hadiste İbni İbn Abbas'ın nef yani yağmurdan da korkudan da değil diye ifade ettiği manadan, hadisten şu anlaşılır mı? Yani Peygamber Aleyhisselam yağmurda ve korkuda namazlarını cem etmemiştir. Hayır. Şeyh Kulüsevim'in ne diyor? Eğer diyor bunların dışında Sadece ümmetini haraca sokmamak için, meşakkıda sokmamak, sokmamak için cem ettiyse, bunlar da, bu durumlarda, korku durumunda, yağmur durumunda namazın cem etmesi denir, hayli hayli ruhsat verilmiştir. Yani burada aslında bu, bu rivayette ne var? Yağmurda ve korku halinde namazların cem edileceğinin ispatı var. Yağmurda ve korku halinde namazların cem edilmesinin nefi inkarı. Yok Düşey Kul İslam Tevhidüllahü Aleyhüm. Bu da onun o derin o ince fıkı. Tabu usul usulde ne diyor buna? Usulde deniyor ki hadisin mantuku, hadisin mantuku yani hadisten anlaşılan ilk anlaşılan şey ne? Bu mantuk deniyor, mantuk. Hadiste söylenen şey namaz, ne bulabilir? cem edilebilir. Meşakkate düşüldüğü anda, sıkıntıya düşüldüğü anda. Mefhumu ney? Hadisin mefhumu. Yani hadise ilk olarak değil de hadisi teemmül ettiğin zaman, hadisi düşündüğün zaman oradan derin olarak çıkardığın manası mefhumu ney? Mefhumu da diyor ki ilmehli, korku, matar, yağmur, hatta sefer gibi şeylerde ne yapabilir? Namaz, hayl hayli cem edilebilir. Evet, bazı ilim ehli bu hadise yani yaklaşırken diyor ki hastalık sebebiyle yapmıştı Aleyhisselatü Vesselam hani Abbas diyor ya yani sebep korku değil yağmur da değil o zaman diyorlar hastalıktı. Şimdi hani diyoruz ya eğer ortada fıkıh varsa, bir şey yazıldıysa, ortaya konulduysa, dendiyse ki metninde, o fıkhın metninde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalığından dolayı cem etti bunu dendiyse, alim, eğer o mezheple yetiştiyse bir insan, o mezhepte, o mezhepten hareketle olaya yaklaşıyorsa ne yapacak? Bu görmüş olduğu apaçık hadisleri o mezhebe yorumlamaya çalışacak. Ama eğer alim olaya mezhepten hareketle değil de Hadisten hareketle yaklaşıyorsa buna dikkat ediyorsa ne yapacak? Hadisi öne alacak. Hadis bunu ifade ediyor diyecek. İfade ediyor diyecek. Mezhebin bu görüşü ne diyecek? Yanlış diyecek. Tabi yanlış derken de onu karalamamadığına, adına değil. Hem nakli olarak hem de az önceki meselede olduğu gibi şekli cemde olduğu gibi hem nakli olarak hem şekli olarak çürütecek. Şimdi diyelim ki bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in fiilini, İbni Abbas rivayetinde olan fiilini hastalık ile taalil eden, hastalığa binaen, hastalık sebebiyle cem diyen insanlara ilim cevap veriyor. Bakın diyor ki, eğer hastalık olsaydı, peygamberin cem etme meselesi, peygamberin arkasında, peygamber sallallahu aleyhi ve arkasında onunla birlikte namazı cem eden, hasta olmayan insanlar vardı. Sadece hastalar acem edilmesi o zaman uygun içerdi ruhsat verilmiş olurdu diyerek ne abi bakın elim ehli hem hadisi ortaya koyuyor hem de mezhebin getirmiş olduğu o yorumu çürütüyor. Tabii aynı şekilde Hanefi mezhebi ve o görüşte olan insanlar bu İbn Abbas rivayetinde neye hamle ediyorlar? Seferdeki gibi mukim halinde de insanın şekli cem'ine hamlediyorlar. Yani şekli olarak cem olayı anlatılıyor. Şekli olarak cem olayına ruhsat veriliyor diyorlar. İbn Hacer rahimehullah diyor ki ve iradatu nefil harac yaqtahu fi hamli ala el cem'i suri. İbn Abbasın radıyallahu anhun Aleyhisselam'ın bunu ümmetinden haracı, sıkıntıyı, meşakkatı kaldırmak için yaptığı sözü bu hadislerden şekli cem'in anlaşılmasını ne yapar diyor? İnkar eder, iptal eder. Çünkü şekli cemde ne vardır? Meşakkat vardır. Aynen böyle diyor i̇bn Hacer. Rahimahullah. Ne dedik? O zaman bir insan meşakkat halinde, sıkıntı halinde, zorluk halinde namazını ne yapar? Cem edebilir. Yağmur yağarken, şiddetli yağmur yağdığında yani selemek değil arkadaşlar. Bazıları var böyle yağmur diyor. Yani. Yani böyle yağmur yağacak. Meşakkat doğacak. Fırtına, çamur, aşırı çamur gibi. Hallerde de ne yapılabilir diyor ilim ehli. Raci olan görüşe göre namaz cem edilebilir. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet yine sahih Müslim'de namazı cem ediyor. şey Hutbe irade ediyor. Hutbe veriyor. Namazı biraz geciktiriyor. Cem edecek. Acele ediyorlar. Bir tanesi kalkıp diyor ki namaz, namaz, namaz, namaz diye. Böyle iki de bir kalkıp namaz diyor i̇bn Abbas'a radıyallahu İbn-i Abbas onu susturuyor. Sus diyor, uskut diyor. Sus diyor, sesini kes diyor. Namazı diyor, cem edeceğiz. Bu diyor peygamberin neyi? Sünneti. Sen bana diyor, peygamberin sünnetini mi öğretiyorsun? i̇bn Abbas böyle diyor. Daha ağır ifadeler de kullanıyor i̇bn Abbas. Radıyallahu İbn-i rahimahullah diyor ki, Mecmu'l-Fetavada, اَوْسَعُ الْمَذَاهِبِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ İmam الْإِمَامَ Yani namazları cem etme konusunda. iki namazı, öğlenle ikinde, akşamla yaslayıp cem etme meselesinde diyor. Meslepler arasında en vasi olan, en geniş olan, mezhep hangisidir? Tamam. İmam Ahmet'in görüşüdür, meslebedir. Çünkü diyor ki, niye? فَاِنَّهُ nass'a çünkü İmam Ahmet'e göre ne yapmıştır? İmam Ahmet. <gülüyor> Alâ enne yecudu lil haraci ve şuguli meşgale ve e, harac sıkıntı için ne yapmıştır? Damazların cem edilmesine cevaz vermiştir. Bunu nasıl etmiştir? Bunu zikretmiştir. Biz geçen hafta en son yapmış olduğumuz dersi söylemiştik. Yani adamın adam ameliyata giriyor. Doktor. Değil mi? 7 saat çıkmaması lazım ameliyatta. Ne yapacak? Namazı cem edecek. Bu kim? Bununla ilgili örnekler vermiştik değil mi? Bayan dışarı çıkmış ailesiyle bir yere gidecek. Tışarıda namazını eda edecek bir yer yok. Abdest alması gerekiyor. Abdest alacak bir yer yok. Ne yapacak? Namazını cem edecek. Bunların hepsi namazı cem etmenin ruhsatları. aynı şekilde hasta insan da ne yapabilir? Buraya ilhak edilebilir. Yani adam hastaysa veyahut da bayan hastadır, kanaması durmuyor, istihazı olmuştur. Veya da adamın selesul beul, prostatı vardır. Veya da farklı bir hastalığı vardır. Durduramıyor adam veyahut da yani, yani iki vakti de ayrı ayrı kendi vakitlerinde kılamıyor. Hastalık buna elverişli değil. O zaman ne yapabilir diyor ilim mehli? Namazı cem edebilir. İmam Tirmizi rahimehullah diyor ki: "Varahhasa bazı ehli ilmi men tabe'in, tabiinden diyor, bazı ilim ehli fil cem'u beyne salatin lil hastalar için hastaların namazlarına cem etmesine ne yapdılar? Ruhsat verdiler. Ve bihi yaqulu Ahmed ve Ishaq. İmam Ahmed'in ve Ishaq'ın görüşte budur diye de ne yapıyor, bizlere bu faydayı zikrediyor. Şeyhülislam İtīmīr Rahim Allah, işte Şeyhülislam İtīmīr'inin adının hala anlıyor olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani dört mezhebi ehli sünnetin dört mezhebini ve onun dışındaki tabiin ve tabiinden sonra gelen sünnet ehli, hadis ehli, alimlerin görüşlerini iyi kavrayıp bunlar arasında ne yapmış olması? Tercih yapabilmiş olması. Bunu İbn-i Teymiye Rahimahullah yapmış. Bunun, bunun dışında i̇bn Teymiye olmasının daha önemli sebepleri var. Akide konusunda, tevhid konusunda. Ümmetin ilk çağlara, asır saadete dönmesi gerekliliğini savunmuş. Hayatı boyunca bunun için hapiste, zindanlarda yatmış. Bunun mücadelesini vermiş. Kalemini bunun için oynatmış. Ama bununla birlikte neyi var? i̇bn rahim Teymiye Rahimahullah'ın fıkhi bir dehası var. Hala yani delilleri göz önünde bulundurarak nakli delilleri akli yaklaşımlarla ne yapmış? Delillere en yakın olan görüşü seçmiş. Diyor ki Peygamber aleyhisselam, "Fal ahadisu kulluha تدل على انه جمع في الوقت الواحد جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن امته" lahtı yani Hadislerin hepsine bakıldığı zaman ne görüyoruz ne görülüyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden haracı ümmetinden meşakkatı kaldırmak için böyle yaptığını görüyoruz. O halde diyor feyubahul cem'u iza kana fi terki harjun qad rafa'ahu Allahu anil umma. O zaman eğer ümmete bir harac olacaksa, meşakkat olacaksa ümmete onun terk edilip cem edilmesi ne, ne yapılmıştır? Ümmete mubahu gözükmüştür, görmüştür. Ve zâlike, işte bundan dolayı da يَدُلُّ عَلَى الْجَمْعِ لِلْمَرِيدِ اَلَّذ۪ي يَحْرُّجُ يَحَرِّجُوا صَحِبَهُ بِتَفْرِيقِ السَّلَى بِتَرِيقِ الْاَوْلَى وَالْاَحْرَى Namazlarını tek bir vakitte ayrı ayrı kılması mümkün olmayan yahut da kılması zor olan, meşakkatli olan insanın da evla olarak hayli hayli İmbabu اولادا namazlarını cem etmesi diyor. Ona verilen bir ruhsattır. Bu da mümkündür. Ve yecmuu man la yumkinu ikmalu at-tahara fi'l-waqtin illa bi her vakit için ayrı ayrı abdest alması zor olan insanlar. Kadının istihaza kanı geliyor, sürekli durmuyor. Ve misalen zalece min ve onun gibi selesol, bevel, prostat ve diğer hastalıklar adamın her vakit abdest alması mümkün değil ayrı ayrı olarak. Bu tür adamların da bu meşakkatten kurtulması için ne yapabilirler bunlara ruhsat veriliyor. Adam diyaliz makinesine giriyor. Makine onu yıpratıyor, zorluyor. Makineye bağlanmadan önce iyi, bağlandıktan sonra bir çıkıyor. Kendinde değil yani kendinde ama yani kolunu kaldıracak hali yok adamın. Abdest alacak hali yok. Namaz kılacak hali yok. Bu adamın meşakkat halinde namazını cem etmesi nedir? Bir ruhsattır. Bundan ne yapabilir? Faydalanabilir. Evet. Evet. Cem ile alakalı söyleyeceğimiz tekrardan sizlere zikredeceğimiz mesela bunlar. Bunun dışında e, arkadaşlarımızın sorusu varsa ne yapabiliriz? Alabiliriz. Evet. Konuyla alakalı olsun bu akşam. Eğer sorularımız konuyla alakalıysa. İkinci namazı dört vekat farzdır. Bazı insanlar diyor ki dört şunmet ve dört farz. Ben ise iki rekat mescid namazı kılıyorum. Ondan sonra ezan okunduktan sonra dört rekat mı kılsam veya iki rekat mı kılsam? İkinin dinamadını evet. dört rekat ne soru nasıl? Dört rekat farz. Yani Farzı dört rekat. Rivayet var. Rivayet şöyle ikinin din namazından önce yani farzından önce dört rekat kılan kişiye Allah rahmet etsin. Rivayet var. Hadis alimleri bu rivayet konusunda Farklı görüşler, kimileri hadisin hasen olduğunu, kimileri de zayıf olduğunu söylüyor. E, hasen olması daha yani yakın gibi gözüküyor. İlim helinden bunu söyleyenler var. Ona binaen bir kimse öğlen, ikindi namazından önce, yani farzdan önce, vaktinden önce değil arkadaşlar. İkindi namazının farzının kılınmasından önce, dört rekat sünnet kılması güzeldir, evladır. Hele hele bir insan yani camiye girdi, iki rekat tahiyyatül mescid kıldı. Sonra ardından dört rekat namaz kıldı, bu da güzeldir. Eğer vakit bulabiliyorsa. Evet. Özürsüz cem yapmak İslam alimlerince büyük günah olarak kabul edilmiş Tabi ilim hele bunu zikrediyor. Yani bunu adet haline getirmek e, şia ya benzemek olur. Yani böyle bir insanın buna ıstırar etmesi caiz değildir diyelim ilim-ehli. Evet. Yani bir de Yağmurla Cem'in bağlantısı nedir hocam? Meşakkat. Yağmurun insana nasıl kapalı bir mekanda Camiye gitmesi yani camiye gidecek adam. Camiye giderse ne yapacak? Veya cami, şöyle düşünelim. Cemaat camiye geldi. Camiye geldi. Bardaktan boşanırcasında yağmur yağmaya başladı. İmam da dedi ki arkadaşlar namazı cem ediyoruz. Çünkü siz artık namazı kıldıktan, öyle kıldıktan sonra çıkıp bir daha gelmesi zor olacak, mahşakkat olacak. Sırlı tıklamıs ıslanacaksınız. Yolda yürümeniz zorlaşacak. Mesela bu cemetmenin bazı meselelerde evet. Eee vakti kaçırmamak üzere olduğumuz namazı mesela otobüs gibi bir sebepten cemmetmeyi yerine mi bu Nerede yolcuyuz yani? Şehir içinde. Şehir içinde ama trafiğe takıldık mesela. Tabii mesela diyelim Vatan Caddesi'ne girdik veyahut da Boğaz Köprüsü'nden geçiyoruz ama geçemiyoruz yol sıkışmış İstanbul'dayız, İstanbul'da oturuyoruz bu akşam namazı ezan okundu köprünün başından girdik baktık ki vakti yetişmemiz mümkün değil ya bu yahut yani içmemizde bir sıkıntı olacak meşakkat olacak burada ne yapabiliriz namazımızı Cem edebiliriz yani bu meşakkat var trafik şu anda meşakkat çıkmasına kadar mı Hayır sen bakacaksın. yani Sen namazı cem etmeye niyet edersin tehir etmeye. Baktın ki trafik birden açıldı. Aslında trafiğe sebep olan ilerideki bir kazaymış. Araba çekilmiş. Sen yolla devam ettin. Gidiyorsun. Hala eza, yatsa ezanında bir saat var. Yarım saat var. Ne yapabilirsin? Akşam namazını vaktinde kılabilirsin. Evet. Evet Çağrı. Şimdi de kılacağız öğleyi vakit namazından sonra mı yoksa bizim oradaki niyetimiz ilk önce öğleyi yıkılıp son zamanı Tertip yani önce öğleyi yıkılacağız sonra ikindi yıkılacağız. Önce akşamı kılacağız sonra yatsıyı kılacağız. Bu cemaat öğleyi yıkılıyor olsa dair. Yani. Cemaat? Cemaate yetiştik biz öğleyi niyet ettik. Hı hı. Cemaat ikindi yıkılıyor. Biz ha. daha öğleyi yıkılmadık. Evet eğer cemaat ikindi yıkılıyor biz hala öğleyi yıkılmadıysak yani biz Cem'i tehir yaptık. Bir yerde camiye geldik, yetiştik. Ee, camide ikindi namazını kılıyorlar. Biz öğlen namazını kılmamız lazım. Ne yapacağız? Bizler öğlen namazına niyet edeceğiz. Yani imamın ikindi namazına niyet etmiş olması, bizim niyetimizin, imamın ikindi namazına niyet etmiş olması, bizim imamın, o, ar o imamın arkasında farklı bir niyetle, yani öğlen namazı niyetiyle e, namaz kılmamıza engel olacak bir mani yok. Bunun rivayetleri, delilleri var. Sahabeden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında Muazze bin Hücebel namaz kılıyor. Değil mi? Sonra gidip kendi kavmine namaz kıldırıyor. Kendi kavmine kıldırdığı namaz kendisi için nafile. Değil mi? Ee, aynı şekilde bir sahabe camiye geldiğinde tek başına namaz kılarken Peygamber aleyhissalatü vesselam buna sadaka verecek, tasadruk edecek, bunun namaz kılacak kimse yok mu diyor aleyhissalatü vesselam? Yani o tek başına namazını kılacak olan kişi farzını kılacak, öbürküsü Sünneti kılmış olacak. Niyetler farklı. Demek ki imamla e, cemaatin arka, cemaatin arkasında namaz kılan cemaatin niyetlerinin bir olmasına şart yok. Yani sen teravih namazı kılan bir imamın arkasında yatsın namazını kıla bilirsin. Evet. E, Ay da bir, on beş bir yani cem edebilir misin? Keyfi olarak. Hayır olmaz. Olmaz değil mi? Keyfi olarak olmaz arkadaşlar yani. Sünnete binaen gibi olmaz mı? Hangi yani? Sünnete binaen, ümmetin haracdan kurtarmak için harac yoksa sıkıntı yoksa oturken evde ben bugün şöyle baktım dedim ya öğleni kılmayayım. Hiçbir sebep yok, hiçbir harac yok, hiçbir meşakkat yok, hiçbir sıkıntı yok. Keyfi olmaz. Evet. Hı. Hı. Evet ha. Bana Heh. Heh. Şimdi güzel bir soru. İlim Ehl diyor ki, burada i̇bn Abbas'ın neyi var? Orada Basra'da zannedersem insanları toplamış. Karışıklığın olduğu bir yer. Fitnenin olduğu bir yer. İnsanların belki de böyle bir araya toplanıp bir araya gelebileceği bir yer değil. Aynı şekilde Selef'ten ne var? Bu manada rivayetler var. Hatta bunların en sonrası şeyh Albani Rahimahullah'tan öğrencileri de naklediyor. Selef'ten de var bu rivayetler. Eğer mesela bir yerdesin, oturduğun insanlara Allah'ın diniyle alakalı bir mesele anlatmak zorundasın orada. O adamlarla o anda karşılaşmışsın. Ee, bir soru sorulmuş. Orada Allah'ın dinini ne yapacaksın? Beyan etmen gerekiyor orada. Hani siz durun da ben namaza gideyim. Ezan okundu şimdi camiye, cemaate. Sonra geldiğimizde devam ederiz diyecek bir durumun yok. Hani iş yerinde de böyle değil mi? Adam senden bir şey ister. Abi, yarın getireyim diyecek bir pozisyonun olmaz. Ya alacaksın yan dükkandan verip getirip vereceksin ya da adamı kaçıracaksın. Bir daha da adam gelmeyecek. Şehir Albaniye Rahim Allah'a diyorlar. Ezan okunuyor. Tabi her zaman yapmıyor Şehir Albaniye bunu. Önemli adama uzak bir yerden birileri gelmiş. Yahut bir mesele açılmış. O meselenin o e, hususun beyan edilmesi lazım. Ezan okunuyor. şey Albaniye diyor, Şehir Albaniye hani namaz farz diyorsun. Cemaatle namaz. Diyor ki, buradaki farz o, o farzdan daha az önemli değil. Yani buradaki farz ne? Allah'ın dininin şu anda ne yapılması? Beyan edilmesi. İki tane farz ne yaptı? Çakıştı. Birisi cemaatle namaz kılmak, birisi de oradaki o hakkın, akidenin, tevhidin, dinin beyan edilmesi. Ne yapacaksın? İki farzdan birisini diğerine tercih edeceksin. Tercih edin. Tercih edin. Burada da ne yapmasın? Diyorlar. Tercih ettiğini olmuş. Hakkı beyan etme meselesi mi tercih etmiş. Ondan dolayı da insanlara namazlarını geciktirmiş. Subhanak bihamdik. la